25 Mayıs 2017 Perşembe Saatleri 11 değerli dinleyenler Açık Radyo'dasınız 94.9 Yeşil Bülten programını dinliyorsunuz. Ben Utku Zırı, Teknik Masada Selahattin Çolak. Bu haftada Yeşil Bülten'le radyolarınıza konuk oluyoruz. Sesim için öncelikle özür dilemeliyim. Belki de bu Mayıs ayının sonlarına doğru da olsa ısınmayan havalar ya da bu e, gündüz gece arasındaki sıcaklık farkı diyelim. E, pek çok kişi gibi benim de etrafımda olan e, gribe ...yol açtı bende... Ee, ...ilginç tabi... ...yaz ayının gelmesini bekliyoruz... ...yaz gelince de büyük bir ihtimalle sıcaklardan bulalıp... O ...bir an evvel gitmesini bekleyeceğiz... ...özellikle İstanbul gibi dev şehirlerde... ...giderek yaşanmaz oluyor bu şehirler... ...giderek yaşanmaz hale geliyor aslında... Ee, ...iklim değişikliği faktörünü düşündüğümüzde... ...tüm dünya... Ee, ...bir de tabi... E, ...hani... E, ...Yaşar Kemal'in o dizeleri var ya... ...iyi insanlar o güzel atlara binip gittiler... Bir de öyle bir mesele var. Ne yazık ki bu sefer kendileri binmediler o atlara. Aysin Büyük Nohutçu ve Ali Ulvi Büyük Nohutçu'dan bahsediyorum. Antalya'da Finike bölgesinde özellikle maden ve taş ocaklarına karşı verilen mücadelenin en önü çeken insanları oldular. Geçen hafta da bahsetmiştik biz. Ee, yeşil bültende de çok e, konuk ettik Ali Ulvi Bey özellikle. E, kendisi o bölgeden e, tek başına da olsa pek çok konuda mücadeleyi sürdüren, kararlı bir mücadele sürdüren, e, görüntüler gönderen Örneğin biz o zaman televizyonda yapıyorduk bu programı e, görüntülerini kullanmışızdır Ali Ulvi Bey'in. Görüntüler çekip fotoğraflar çekip gönderen çok kıymetli malzemeler e, toparlayıp e, haber olması için orada olanların mücadelelerinin çok uğraşan biriydi. Onun da hatırasına saygı yayını yapmak gerekirdi diye düşünüyorum. Bu yayında öyle bir e, yayın olacak. İlk olarak telefon hattımızda Avukat Lider Tanrıkulu var. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk teşekkür ediyorum İyi inler diyorum. Biz teşekkür ediyoruz bağlandığınız için. Ee, siz e, e, büyük notcu çiftlinin ve ailesinin tabii ki avukatısınız ve soruşturma yakından takip ediyorsunuz. Ee, Hı -hı. Dün biz sizinle konuştuk, o yüzden o konuştuğumuz çerçevede ben size Hı -hı. sıkıştırmayacağım soruşturmaya dair detayları Hı -hı. öğrenmeye çalışmayacağım ama sizden Hı -hı. genel hatlarıyla bir dinleyenlerimize şu soruşturmanın seyrini anlatmanızı isteyeceğim. Çünkü çok fazla haber çıktı, bir mektup çıktı, bir başka madenin sahibine yazıldığı iddia edilen vesaire pek çok basında bir karmaşa hmm. bir detay var ya şu soruşturmayı hmm. derli toplu bize bir anlatın lider bey size zahmet. Şimdi şöyle bir durum var ben dosyanın gönüllü on avukatından sadece bir tanesiyim vekaletli avukattım 10-15 avukat varızdı hmm. sadece bir tanesiyiz ilk gün bu olay yaşandığımda ben olay yerine gittim olay yerine gittiğimde özellikle olay yeri inceleme geldiğimde evi biraz görme imkanım oldu. Evi gördüğümde ilk etapta hırsızlık susu verilmeye çalışıldığını biz anlamıştık. Çünkü e, gerçek bir hırsızlık cinayet suçunda evin dağıtılmış olması gerekiyordu. Altınlar vesaire gibi değerli eşyaların aranmış olması gerekiyordu. Ama sadece cepler dışarı çıkarılmış, evde aranmış başka bir şey yoktu. Biz buradan zaten e, olaya hırsızlık suçu, hırsızlık üzerine işlenmiş bir cinayet suçu verilmeye çalışıldığını anladık. Ve bunu baştan beri, ilk günden beri aynı şekilde söylüyoruz. Bu bir hırsızlıkla ilgili bir suç değildir. Başka bir suçun, başka bir sayığın üstü örtülmeye çalışılıyor şeklinde bakıyoruz. E tabii şimdi buradaki sayık çok zamanla ortaya çıkacaktır. Buradaki sayık çok tartışılır. Ama kişilerin bölgede yaptığı aktivist eylemler, çevreci hareketin bölgedeki temsilcileri olması bu cinayetin Çevrecilere karşı, çevrecilik faaliyetine karşı işlendiği, bölgedeki çevrecilik faaliyetinin bir şekilde sonlandırılmaya çalışılması sayını içerdiği düşüncesine insanı sevk ister istemez. Bu mimar de araştırmaların mutlaka savcılık tarafından genişletilmesi lazım. Savcılık mutlaka bunu da göz önünde bulunduruyordur. Takdir ederseniz ki soruşturma aşaması gizlidir. Dosyamızda gizlilik yok. Gizlilik kararından bahsetmiyorum. Dosyamız gizli değil ama soruşturma aşaması kendiliğinden gizlidir. Ee, bu durumda e, bazı delilleri biz bildiğimiz halde veremiyoruz. E, çünkü ister istemez e, bu bir araştırma insanların e, belli isimler ortaya çıktığında ya da belli olaylar ortaya çıktığında delil karartma yoluna gitme olasılıkları, kaçma olasılıkları var. O yüzden bu konularda çok dikkatliyiz. Basın, bütün basın arkadaşlarımız da tabi ki de basın üretine son derece saygımız var ama bu konu cinayet aydınlana kadar bu konuda çok dikkatli olmalarını özellikle rica ediyoruz avukatlar olarak. Evet e, şüphesiz e, öyle olacaktır diye düşünüyorum çünkü özellikle bu alandan Ali Ulvi Bey'i tanıyan insanların e, özellikle basında da çok olduğu için böyle insanlar ben arkadaşlarımdan da biliyorum e, en azından bu meseleye e, bu ölçüde saygı göstereceğine inanıyorum biz de zaten o çerçevede bir yayın yapıyoruz. E, peki evet. bir, bir, öncelikle şu durumu iyi tarif ettik e, savcılık bir iddianame hazırlayacak o döneme kadar da soruşturma devam ediyor ve bunun evet. gizlilik içinde devam etmesi... Önemli. Ee, bir dizi kafa bulandırıcı iş de oluyor insanlar için hı hı. özellikle yani meseleyi hı hı. dışarıdan takip edenler için. Hı hı. Ee, sadece belki şunu söylemek şuna inanmaları hı hı. önemlidir. Bu soruşturma... E, 10 tane dediniz değil mi? 10 tane avukatlığın ondan eşliğinde yürüyelim de. Evet, 10'dan fazla avukatın eşliğinde yürüyor, takip ediliyor. Hı -hı. Onun dışında Hı -hı. yaşam savunucuları var Ali Uluvi Bey ile e, Aysin Hanım'la aynı yolla baş koymuş pek çok insan var. Onlar büyük bir hassasiyetle takip ediyorlar. Aynen. Ve şu anda bir tane e, tutuklu sanık var, değil mi? Elimizde. 2. İki, iki. i̇ki. Şu tane. anda iki bir de eşit tutuklu. Bir de eşi tutuklu. Doğru. Ee, cinayet sanıtsın tabii. Bir... Ee, ne şekilde tutuklandığını ben burada çok açıklamak istemiyorum. Ee, ama şu anda elimizde iki tutuklu var. Ee, i̇lerleyen süreçte belki tutuklu sayısı artabilir. Evet. Ee, peki yani buradan Ali Ulvi Bey... Yani Beyim... gözaltı sayısı diyelim de tutuklama çünkü başka bir işten. Tabii ki. Gözaltı sayısı artabilir. Evet. Gelişlemesi evet. lazım soruşturdu. Evet. Hassasiyetinizi de anlıyorum. Bu noktada etmeyecek... Yani son, son mektup mesela Hı -hı. yansıdığı için söyleyebilirim. Son mektupta sizlerden gibi bir ibare var. Yani Birlikte filan diyor ve birkaç kişiyi ima ediyor. Yani evet. o mektubun iyi irdelenmesi lazım. Altyapısının niye araştırılması lazım. O mektup bazı şeylerin belki de ipucunu veriyordur diye düşünüyorum. Evet. Hı -hı. evet peki ekleyecek bir şeyiniz var mıdır Lider Bey? Onları da en azından ben de çok şey anlamında sizi zora sokmadan Aha. bu yerini götüreyim biz, istiyorum. Buyurun. Biz, biz, biz her türlü aktivizmin... Demokrasinin, çevre bilincinin gelişmesi anlamında, insan hakları bilincinin gelişmesi açısından her türlü aktivist eylemcinin e, arkasındayız. E, bu mücadeleler bu e, katletmelere yılmayız. Yılmamız mümkün değil. Bu mücadeleler devam edecek. Ve bu dava göreceksiniz. Türkiye demokrasisi için çok önemli bir dava olacak. Bu davanın açılmasıyla birlikte ben inanıyorum ki Artık aktivist eylemlerinde önü açılacak. İnsanlar aktivizmin ne olduğunu, insanların, aktivist insanların beyinlere nasıl kazındığını öğrenecekler bu dava sonucunda. Ali Ulvi Bey'in katledilmesi ve eşinin katledilmesi çok acı bir olay. Ama çok büyük karakterler bunlar. Türkiye'ye bence mal olmuş çevreciler. Bu karakterlerin arkasından yine bu karakterlerle yeni şeyler, yeni umutlar filizlenecek. O kadar büyük karakterler bunlar. Türkiye'de bir değişimi başlatacaklar. Biz bunun için mücadele ediyoruz şu anda. Bu değişimi başlatmak için mücadele ediyoruz. Evet ve tabii ki bir yandan da şu açıdan da çok önemli bir dava. Bir avukat olarak onun, o konuda da görüşünüzü almalı belki de. Hı hı. Ee, başka pek çok yerinde Türkiye'nin doğa için, hı hı. yaşam için, çevre için mücadele eden insanların e, hı hı. mücadele şevkini Kırmaya da yönelik bir eğer e, o şekilde hmm. işlendiyse bir kırmaya da yönelik bir suç olduğu için e, bir tabii bir başka boyutu da var. Bu açıdan da eminim hukuki anlamda bu açıdan hmm. da e, değil mi mahkemenin göz önünde bulundurması gereken durumlar olacaktır. Kesinlikle kesinlikle zaten e, ilerleyen süreçte e, bu temel haklar babında temel, temel haklarınla kısıtlanması diğer insanlara da e, birçok e, tehdit vari bir e, duruş sergilemesi nedeniyle de değişik girişimlerimiz olacak bu anlamda. Çok teşekkür ediyoruz Gider Tanrı Aktardığınız detaylar için gelişmeler olduğu takdirde biraz daha net ve e, Hı -hı. genişçe, açıkça konuşabildiğimiz bir dönemde tekrar burada ağırlamak isteriz Yeşil Bülten'de sizi. Çok, çok isterim. Çok teşekkür isterim. Ediyoruz. Görüşmek üzere. Sağ tekrar olun. iyi yayınlar diliyorum. İyi günler. Sağ olun efendim. Evet. E... Lider Tanrıkulu avukat lider Tanrıkulu telefon attığımızdaydı Antalya'dan e, bir e, insan hakları savunucusu avukat aynı zamanda e, gönüllü avukatlarından biri Ali Ulvi ve Ayşin büyük çiftinin e, çiftinin cinayetinin e, soruşturmaya dair detayları ko konuşamayacağını bana dünden söylemişti lider bey e, ve o detaylarla ilgili o detaylarla ilgili de daha sonra belki bir iddianame hazırlandığında bir iddianame hazır olduğunda belki şey yapabileceğiz konuşabileceğiz ve Ali Ulvi Aysin Büyük Nohutçu çiftinin hatırasına dair de konuşmayı sürdüreceğiz şüphesiz duruşmalar. Gelecek önümüze dava açılacak devam edecek iddianame hazırlanacak pek çok hukuki süreç yaşayacağız ama bunların hepsinin yanı sıra onların mücadelesini unutmayacağız. Ali Ulvi büyük nohutçu mermer ocaklarına taş ocaklarına onların oradaki sedir ağacı ormanlarını paramparça eden yerle bir eden hırsına Karşı mücadele etti. E, bu mücadelesiyle biz onu tanıdık. Onun öncesinde pek çok tüketici haklarına dair mücadelelerinde içinde yer almış bir insan. Bunları da belki söylemek gerekiyor. Öyle bir derneğin de başkanıydı. Tüketici haklarını korumak derneğinin. Ve bu alanda pek çok kazanım elde edilmesinde e, mücadele vermiş bir kişi Ali Ulvi. Büyük Nohutçu da. Onun hatırasına belki biz... Onu mermer ocaklarına, taş ocaklarına karşı mücadeleyle tanıdık. E, o mücadeleye dair de e, belki konuşmamız gereken şeyler var. Bir mücadele devrinden bahsediyoruz aslında ya da e, bir mirastan bahsediyoruz. Eğer Ali Ulvi, Aysin Büyük Nolçu çiftinin bıraktığı bir miras varsa o da taş ocaklarına, mermer ocaklarına, maden ocaklarına karşı doğayı, dağları, tepeleri, dereleri berbat eden o projelere karşı bir konumuz daha var bugün. E, Türk Mühendis Mimar Odalar Birliği TMOB'un yönetim kurulu üyelerinden Cemalettin Küçük telefonu attığımızda. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, teşekkür ederim. Şimdi Cemalettin Küçük e, bu mücadeleleri çok iyi bilir. E, nerede bir mücadele varsa mermer ocağı, taş ocağı, maden ocağına karşı gitmiş, orada yerinde inceleme yapmış, konuya dair üzerine çalışmış bir e, mühendistir. E, hoş geldiniz tekrar Cemalettin Küçük. E, şunu... Evet. Şunu söylemek, ha, şunu insanlara bir anlatalım bir kere en kısa halinden, en net halinden. Taş ocağı, mermer ocağı, maden ocağı sayıları giderek artan bu tip projelere karşı neden mücadele ediyordu Ali Ulu Büyük Nohutçu? Neden mücadele etmeye devam etmeliyiz? Şimdi tabii e, bir örneğidir tabii bu e, katledilen arkadaşlar. E, biz tabii yakınlarına öncelikle sabırlar diliyoruz. E, mücadeleci arkadaşların hepsine baş sağlığı diliyoruz. E, ama tek onlar değil tabii Türkiye'nin bütün coğrafyasında en doğusundan Arsini'nden başlayıp en batısına Edirne'ye kadar. Hemen oradan en kuzeyinden alıp Kırklareli'nden inip en güneye Adana Toroslarına kadar, Antalya'nın Toroslarına kadar. Güneydoğusuna kadar bir coğrafya işte Manisa'sından orta Sivas'ına kadar iç bölümlerine kadar hepsini dolaştığımızda neredeyse doğada dokunulmadık yer Kalmamış durumda şu anda ve bugün bunun en terfasızca yapılan kısmı da kimyasal madencilik bir tarafa taş ocağı ve mermer ocaklarıyla birlikte yapılmakta. Küçük küçük parça parça yapılarak bütün doğa katledilmekte yerleşim yerleri yaşanmaz hale getirilmektedir. Bu nedenden kaynaklı olarak da tabii insanlar yaşam alanlarını kendilerine yakın olan bölgelerinde doğa alanlarını, ormanlarını ve bu ormanların yaratmış olduğu ekolojik ee, yaşam alanlarını korumak için mücadelelerini yürütüyorlar. Ee, bunlardan da iki e, kadın ve erkek birlikte e, yaşayan evli çift bu mücadeleyi tabii kendi bilinçleri doğrultusunda uzun sürü zuh olarak e, yürüttüler. Ama e, sonuç itibariyle yaşanan e, kötü bir e, girişim sonucunda e, yaşamdan koparıldılar ama bu şu demek değildir yani iki insanın yaşamdan koparılması ya da daha önce bu tür olaylar tabi tehditleri bunun gibi konular çok yaşanıldı bu olaylar böyle devam edecek diye kimse şeyde bulunmasın yani korku içerisinde tedirginlik içerisinde bulunmasın evet zaten bu noktada önemli bir bildiri de çıktı yaşamı savunan pek çok Evet. kurumun da içinde bulunduğu bir ölür bin diriliriz diyerek mücadeleyi daha da yükseltmek muhtemeldir ki eğer amacı yapan kişilerin bu mücadeleyi kırmaksa bu da bir adli vaka olduğu için kesinleşmemiş bir durum tabii. olduğu için bunu da hatırlatmalıyız dinleyenlerimize. Tabii. Eğer bu mücadeleyi tabii. kırmaksa onu da başaramayacakları en azından ortada gibi. Tabii kesinlikle tabii ki yani bir cinayetle bunlar kapanacak durum değildir. Mücadelelerini kesilecek değildir ama bunun dışında da zaten cinayetlerin dışında başka cinayetler yaşanıyor yani insan yaşamının böyle e, birebir bir e, kriminal saldırı e, dışında da e, coğrafyamızda büyük tehditler yaşanıyor ama bütün bunların hiçbir tanesi mücadelelerini kesmiyor bugün e, devletin almış olduğu e, e, yaratmış olduğu politikalar e, saldırılar bu cinayetten daha geri kalır taraflar yoktur. Bununla ilgili cinayet işlenmesi bir tarafa işlenmemiş cinayetler gibi tehditler ederiz gibi bir sürü tehditler yaşanmıştır çeşitli bölgelerde, e, çeşitli alanlarda. E, yasaların değiştirilmesiyle birlikte bu konuda baskılar, e, korkutmalar ekonomik süreçlerin gündeme sokulması, bütün bunlar aslında baskı, zulümdür. Birbirlerinden herhangi bir şekilde bunun şiddetine bağlı olarak bir baskı, zulmü ayı ayıramayız birbirinden. En küçüğünden en büyüğüne kadar el almak gerekiyor. Bütün bunları değerlendirdiğimizde yasaların değiştirilmesi, yasalarda yapılan e, işlemler, hukukun arkasından dolanılması... Devletle sermayenin iç içe olması, hukukun arkasından donanılması, bütün bunların tamamı aslında Anadolu coğrafyasında Türkiye halkına, halkımıza, insanlara, insanların dışında kalan canlara karşı bir tehdittir. E, yıldırma politikasıdır ama bu yıldırma ve tehdit politikaları elbette ki yaşam alanlarında olan insanları geri edecek değildir. Mücadeler alanda devam edecektir. E, bunun çok daha e, baskın konumlarını bakın e, geçen sene e, bu mevsimin biraz öncesinde beraber gene hani telefonda görüşmüştük. Ardında boydan boya gaz altına bırakılan ormanların dağlarda. Ki alanlarda kuşların nasıl katledildiğini size yine böyle bir, bir televizyon programında bağlantıyla iletmiştik. Yani o arada biz de gazlıyorduk ama ben mesela insanların gaz yemesinden daha çok en çok dert ettiğim kısmı o kuşların yere düşüp bir anda yok olma meselesiydi. Gözle göremediğimiz belki milyonlarca e, börsü böcek orada yok oluyordu Belki e, binlerce çeşit o e, ekolojik süreç içerisinde bulunan çiçeklerden e, yanıp yok oluyordu Belki seneye tohumunu aktaramayacak duruma gelebiliyordu Yani bunlar da bir başka usulü, bir zulümdür, bir katliamdır Sadece bu e, zulüm ve katliamları biz insan yaşamı üzerine kurar Ve sadece mücadeleyi buradan yürütürsek de tabii e, Bu doğru e, olmaz ama elbette ki e, katledilen insanları biz e, bu şeyle ilgili olduğu kriminal kramin, bir şekilde ortaya çıktığında eğer böyle bir olayla ilgili bir cinayetse tabii ki affedilmemesi gerekiyor. Ama bunlar da asla ve asla mücadele eden insanları geri e, etmeyecektir. E, zaman zaman mücadeleden düşenler olduğunu biz Anadolu'da e, dolaşırken e, gördük ama e, sonuna kadar bu işleri sürdüren, yürüten insanlar da söz konusu olmuştur. Bir şey değil mi? Dünyada bile aslında bu böyle. Yani e, özellikle... E, Yaban hayatın çok yoğun olduğu Afrika bölgesinde doğa koruma bekçiliği yapan insanlar çok hedef alınır. Fil dişi avcıları tarafından örneğin ya da ya benzer bunlara, Türk avcıları tarafından. De, ama ama gidip de, orada daha fazla insan hep e, mücadeleye devam eder. Yani e, bir kişinin hedef alınması verdiği mücadele yönünden o mücadeleyi eksiltmez. çoğaltır. dünya örnekleri de bize bunu gösteriyor. Bunu şimdi, unutmamak lazım. Tabii. Ya, e, kesinlikle öyledir zaten. Yani şimdi biz e, ilk defa değil bu e, yaşanan cinayet. Yani isim vermeyelim, bölge vermiyorum ama daha önce de yaşayalım böyle cinayetler, Bunun karşısında da belki cinayete dönüşmeyen şiddetler, tehditler, bunun üzerinde devletin uygulamış olduğu baskılar, mahkeme kararlarıyla uygulanan hapis cezaları gibi çeşitli nedenleri peş peşe sıraladığımızda bunlar aslında belki cinayeti aşan boyuttaki daha büyük baskılar. Biz bu, böyle sadece bir cinayet hani e, kitlenip kalmayalım ama bilinmesi gereke, e, e, bilinmesi gereken şudur ki hangi baskı unsuru olursa olsun yani birbirinden ayıramayız biz en küçük baskı unsuru da olsa bir yerde duruyorsunuz size yan gözle tehditle böyle bakmak da bir baskı unsurudur silahını çekip size ateş etmekte bir baskı unsurudur. Hukukun arkasından dolanmakta baskı unsurudur. Kanunu değiştirmekte de baskı unsurudur gibi çeşitli bunları yüzlerce binlerce sıralayabiliriz. Bunların hiçbirini birbirinden ayırmadan bütün bu baskı unsurların hiçbir mücadeleyi zaman zaman duraklatabilir, geriletebilir. İnsanlar üzerinde baskı unsuru oluşturduğunda ekonomik nedenlerden bu işlere gidemeyebilir, Coğrafi nedenler, kısıtlılıkları, şu bu geçim sıkıntısı olabilir ama sonuç itibariyle yaşam alanlarına, girişe karşı insanlar Mücadelesi hiçbir zaman bitmez, bitmeyecektir, tüketemezsiniz, tükenmeyecektir. Yani bakın sonuç itibariyle bugün ülkemizde yaşanan tutuklamalar, gözaltına almalar, tehditleri işten atmalar, iş yaşamına son vermeler bunlar daha ağır cinayetler. İnsanlar öyle bir şekilde işinden atıyorlar ki hiçbir bağlantısı olmayan demokratları, devrimcileri yani bugün bir terör örgütü adı altında örgütlemiş Memlekette yıllardır mücadele ettiğimiz bu madencilik alanda bile mücadele ettiğimiz Fethullah terör örgütü adı altında sonradan ortaya çıkan bizim zamanında FETÖ'cüler FETÖ dediğimiz bu yapılanmanın bile tehditleri karşısında mücadele eden insanlarımızı bugün hiç acımadan e, sosyal güvenceden bile hastaneye gidemeyecek konumda bile işlerinden attıkları atılan insanlarımız var. Bunlar daha büyük cinayetler esasında ama bunlar onları mücadeleden geri almıyor. Onlar bakın sokaklarda bugün direniyorlar, direnecekler. Gaza rağmen, gözaltına rağmen, hapse rağmen, daha büyük şiddetlerin artırılmasına rağmen, teröristlikle suçlanmalarına rağmen, evet. bütün bunlara rağmen sokaktalar direnecekler, direniş sürecektir. Direnişin önünü hiçbir zaman kimse alamayacaktır. Bu zaten hem e, sosyolojik açıdan hem psikolojik açıdan bunu değerlendirdiğimizde, e, bunun bilimsel ve teknik verilerini ortaya koyduğumuzda, geriletmek mümkün değildir. Ortadan kaldırmak direnişi mümkün değildir. Cemal küçük son dakikalarımız son olarak e, bir e, geçen hafta bir yazı gazete duvarda Önder Gedik yazmıştı. Güzel bir tespitte bulunmuş. Demiş ki e, Nisan 2016'ya kadar Türkiye'de 12.429 taş ocağı ve mermer çıkarma ruhsatı var. 15 hı hı. yılda 12 binden fazla ruhsat verilmiş. Yani müthiş bir artış bu. Sektörel anlamda ekonomiye katkısı ufacık olmasına rağmen bütün doğayı üstelik bedava Yerle bir ediyor. Ee, bir Mardin coğrafyası kadar, Mardin ili kadar da hı hı, e, bir evet. alanı yok etmiş ediyor. Ne uğruna? AVM ve lüks konut uğruna diyor. Burada bir ciddi sorun var değil mi? Bu doğanın bu kadar böylece yok edilmesinde. Ya, ya Elbette ki zaten hiçbir şey şöyle bakın daha yeni gündemimizde kamulaştırma kamulaştırmayla birlikte pazarın, köyleri Rize Pazar'ın köyleri havaalanı dolgusu yapılacak diye dünyanın en güzel coğrafyalarından vadilerinden bir tanesi ee, yok edilmeye çalışıyor. Şimdi biz e, bu pazarın köylerini e, aldım, e, ele aldığımızda o vadiye baktığımızda önce onun üzerindeki orman alanı sıyrılacak, bitkiler sıyrılacak, sonra verimli toprak sıyrılacak, sonra kayaçlar yere indirilecek ve indirildiğinde oradaki o sular, su, su akış alanlarının tamamı değiştirilecek, yok olacak ve yaşanmaz bir konuma sokulacak bir durum önümüze çıkacak. Tabi bunu özellikle şimdilik örnek veriyorum. Bunun gibi çok var tabi Türkiye'de. Evet. Şimdi bunun neresinden bakarsanız bakın hiçbir şekilde bir ekonomikliği yoktur. Hiçbir şekilde doğaya bir gelecek yatırımı olmayan şeylerdir bunlar. Ama bütün Türkiye bugünkü konumu itibariyle ekonomik sürecini inşaat alanı içerisinde yani denizleri doldurmak büyük kayalarla birlikte çeşitli vadileri doldurmak yer kazanmak arsayı emtia haline tarlaları, arazileri arsaya çevirip onlar emtia olarak varlık göstererek bu varlıklar üzerinden gelir gösterme politikasını yaşandığı bir yerde elbette ki bunlar kaçınılmaz olacak. İşte burada bizim esasında e, iktisatçılarımıza, e, bilimsel anlamdaki iktisatçılarımıza büyük görevler düşmektedir. Esas sorumluluk onlara düşmektedir. Esas bunun bir gelecek açısından hem mühendislik açısından ekolojik süreçleri değerlendiren ekolojistler, coğrafyacılar, biyologlar açısından hem de aynı zamanda iktisatçılar açısından değerlendirilmesi gereken çok önemli konular olmak üzere bu verileri değerlendirmeleri geleceği ışığına e, alabilecek şekilde yapılması gerekmektedir. Evet, ben de bir iktisatçı olarak söyleyeyim, ne, o kadar uyaran çok fazla hocamız var ki hiç e, sözlerine yazık ki dinlenmiyor. Yıllardır 60'lardan 70'lerden beri yazıp çizer Korkut Boratav mesela. Evet. E, ne yazık ki olmadı. Ben bunları bildiğim halde tekrar evet. etmekte yarar vardı çünkü birileri çıkıp oraya, yani bu iktisat ekonomi bizim işimizdir, işletme bizim işimizdir diye söylemde bulunuyorlar. E, bunun onların işi olmadığını. E, yanıldıklarını milleti yanıldıklarını e, ortaya koymak açısından ben tekrar etmek gerekli çok, Yani çok doğru gerçekten bu çünkü yapmamız gereken bu galiba e, tekrar tekrar evet. söylemek insanlara evet. e, dinlenmesek bile yanlış yaptığını düşünüyorsa ki her e, ikaz etmekte fayda var. Çok teşekkür ediyorum Cemal. Ben, ben teşekkür ediyorum konuk için. Kolaylıklar diliyorum e, kaybeden kayb yakınları kaybolmuş insanlara da sabırlar diliyorum. Biz de muhakkak paylaşıyoruz. Günler, bu sağ olun kolay gelsin. Ee, Emine Büyük nohutçu da e, Aysin ve Ali Ulvi Büyük nohutçunun kızı da demiş ki çevre mücadelesi veren iki kişi hayatını kaybetti ancak yüzlerce kişi ayağa kalktı anne ve babamın sevenleriyle bir araya gelip ve onların bıraktığı mücadeleyi devam ettirmek için. Buluşacağız diyor. E, bu bütün bu program boyunca konuşmaya çalıştıklarımızın da aslında sanıyorum e, güzel bir özeti. E, Emine Büyüknoğuç'u da anne ve babasının ardından e, bu mücadeleye sahip çıkacağını, onların mücadelesini devam ettireceğini söylemiş. Bir adli vaka dediğimiz gibi e, ama çok de bulandıran detaylarla dolu bir e, adli vaka. E, biz onları orada Tek başına kalsalar da zaman zaman mermer ocaklarına, taş ocaklarına karşı... O doğayı ağaçları az önce Cemalettin Küçük saydı ya önce ağaçlar sonra bitki örtüsü sonra verimli toprak sonra kayaçlar e sonra bütün coğrafya yani bütün ekosistem bozuluyor aslında bu maden ve taş ocaklarıyla sayısını da paylaştım az önce sizle. Çok kısa bir süre içinde birkaç yıllık süre zarfında 12.000'den fazla ruhsat verilmiş müthiş bir tahribat var. Vahşice bir saldırı var doğal alanlara yaşam alanlarına. Bunları unutmadan e, Ali Ulvi Büyük Nohutçu'yu ve Ayşin Büyük Nohutçu'yu anarak kapatalım bu haftaki işe bülteni haftaya görüşmek dileğiyle.